William Faulkner İn Musa İn Seslendiren Akın Altan Yüzü kara, düzgün, anlaşılmaz bir yüzdü. Çok şey görmüştü gözleri. Zinci saçı, tek, belirli bir çizginin akışıyla sınırlanarak, kapatasını bir takke gibi örtercesine taranmıştı. Usturayla alınan tarafları da cilalanmış gibi durduğu için baş, ölümsüz, dayanıklı bir tunç başa benziyordu. Üzerinde, erkek giyim eşyası satan mağazaların ilanlarında takım diye adlandırılan spor giysilerden vardı. Gömlekle pantolon birbirine uygundu. Aynı sarımsı kahverengi yönlüden biçilmişti. Fazla pahalı, fazla zengin, fazla kırmalıydı bu giysi. Kapısının hemen önünde silahlı bir nöbetçinin 20 saattir bekleyip durduğu bir çelik hücrede, çelik yatağa yarı uzanmış cigara içiyor Değil bir güneylinin, bir zencinin bile sesine hiç mi hiç benzemeyen bir sesle, karşısında çelik bir tabureye oturmuş, elinde geniş bir künye defteri tutan gözlüklü bir beyaz delikanlının sorularını cevaplandırıyordu. Samuel Worsham B. Shump, yaş 26, Doğum yeri Mississippi'de Jefferson yakınlarında. Ailesi yok. Baş... Dur bakalım. Künye memuru çabuk çabuk yazıyordu. Sen bu adla göğün, Chicago'da bu adla bilinmiyordum. Öteki cigarasının külünü bir fiskede sikti. Hayır, aynasızı ben öldürmedim, başkası vurdu. Peki, peki, işin? tezelden zenginlemek. Yok, künye memuru hızlı hızlı yazıyordu. Anam baban? Olmaz olur mu? İki kişiydiler. Hatırlamıyorum onları. Beni ninem büyüttü. Adı ne? Sağ mı? Bilmiyorum. Millie Worsham B. Champ. Sağ, sağ Crothers Edmunds çiftliğindedir. Mississippi'de, Jefferson'dan 17 mil uzakta. Bitti mi? Künye memuru defteri kapatıp yerinden kalktı. Ötekinden bir bilemedin iki yaş küçük olacaktı. Senin kim olduğunu bilmezlerse nasıl haber... Memlekete dönmeyi nasıl umarsın? Öteki cigarasının külünü fiskeledi. Sırtında o güzel Hollywood giysileri, ayağında künye memurunun ömrü boyunca giyemeyeceği denli güzel ayakkabılarıyla çelik yatağın üzerine uzanmış, ''Ondan bana ne?'' dedi. Künye memuru gitti. Nöbetçi çelik kapıyı gene kilitledi. Öteki, az sonra gelip ayağından o pahalı pantolonu sıyırmalarına, tıraşı pahalıya mal olmuş saçlarını kazımalarına, Onu hücreden çıkarmalarına değin, çelik yatağın üzerine uzanıp cigara içti durdu. Aynı sıcak. Işıklı Temmuz sabahı, Gavin Stevens'ın penceresinin hemen önündeki dut ağacının yapraklarını ırgalayan aynı sıcak. Işıklı rüzgar yazıhanenin içine de esiyor, ancak devim olabilen bir şeyden serinliğe benzer bir şey çıkarmanın yolunu buluyordu. Pavukatın, masanın üzerinde duran dava kağıtları arasında dolaşıyor, Masanın arkasına oturmuş adamın vaktinden önce ağarmış karma karışık saçlarını savuruyordu. İnce, zeki, oynak bir yüzü vardı adamın. Kırışmış keten giysisinin klapasından saat kösteğine takılı bir Pi Beta Kappa anahtarı sallanıyordu. Gavin Stevens'dı bu. Harvard'da Pi Beta Kappa derneği üyeliğine seçilmiş, Heidelberg'de felsefe doktoru olmuş, ekmek yediği işine heves saymış. Üzerinde 22 yıldır çalıştığı halde bir türlü sona erdiremediği bir çeviriyi, Tevrat'ı yeniden eski Yunanca'ya çevirmeye uğraşıyordu. Asıl amacı bellemiş bir adam. Ne ki onu görmeye gelmiş olan kadın esintiyi umursamaz gibiydi. Oysa görünüşüne bakılırsa bu esinti karşısında yanmış bir kağıt parçasının savrulmamış külünden daha ağır, daha pek durmuyordu. Ak bir başörtüsüyle ancak bir çocuğa uyabilecek kara bir hasır şapkanın altındaki yüzü bum buruşuk, inanılmaz ölçüde yaşlı duran, ufacık, yaşlı bir zinci kadındı bu. Boşamp mı? dedi Stevens. Siz Bay Carothers Edmonds'ın çiftliğinde kalıyorsunuz, değil mi? Çıktım oradan, dedi kadın. Yavrumu bulmaya geldim. Sonra adamın karşısında sert sandalyesinin üzerinde yerinden kıpırdamadan bir ilahi söylüyormuş gibi başladı. Rod Edmunds bünyaminimi sattı. Mısır da sattı onu. Firavun'un eline geçti yavrum. ''Dur'' dedi Stevens, ''Dur teyzeciğim. Belleğin anıların çarkları birbirine uygun düşüp işlemek üzereydi çünkü.'' Torununun nerede olduğunu bilmiyorsan, başının belaya girdiğini nasıl bildin? Bay Edmunds'ın onu bulmana yardım etmeye yanaşmadığını mı söylüyorsun yani? Onu satan Rod Edmonds dedi kadın. Onu Mısır'da sattı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bildiğim Firavun'un elinde oldu. Sen yasasın. Yavrumu bulmak istiyorum. Stevens... Peki, dedi. Onu bulmaya çalışacağım. Evine dönmeyeceksen kentte nerede kalırsın? Nereye gittiğini bilmiyorsan, ondan beş yıldır haber alamamışsan bulunması uzun sürebilir. Hem Worsham'ın yanında kalıyorum. Kardeşimdir o. Peki, dedi Stevens. Şaşırmış değildi. Yaşlı zenci kadını şimdiye dek hiç görmemişti ama Hem Worsham'ı çok, çok eskiden beri tanıyordu. Kadını daha önce görmüş olsaydı Yine de şaşırmayacaktı. Öyleydiler bunlar. Adları başka başka olan iki kişiyi yıllar yılı tanıyabilirsiniz. Size yıllarca hizmet etmiş bile olabilirlerdi. Neden sonra bir gün, ansızın, bir rastlantıyla bunların kardeş olduğunu öğreniverirsiniz. Esinti olmayan o sımsıcak devimin içinde oturuyor, kapı önünün dik basamaklarından kadının ağır ağır, güçlükle inişine kulak veriyor, toruna ansıyordu. 5-6 yıl önce bu işe ilişkin kağıtlar bölge savcısına gitmeden önce elinden geçmişti. Delikanlı kent cezaevine girip çıkarak geçirdiği o yıl içinde Boch B. Shand diye tanınmıştı. Yaşlı zenci kadının kızının oğluydu. Anası onu doğururken ölmüş, babası onu bırakıp kaçmıştı. Ninesi almıştı onun yanına, büyütmüştü. Daha doğrusu büyütmeye, yetiştirmeye çalışmıştı. Oğlansa 19'unda köyü bırakıp kente gelmiş, Kumar oynamak, kavga çıkarmak suçlarından bir yıl cezaevine girip çıkmış, sonunda bir mağazanın kapısını kırıp girmek gibi önemli bir suçla suçlanmıştı. Suçüstü yakalanınca, ona ele geçiren memurun başına bir demir boru indirmiş, ondan sonra da memurun tabancasının kabzasıyla vurarak onu düşürdüğü yerde kala kalmıştı. Parçalanmış ağzının içinde bir takım köfürler ediyordu. Dişleri kan içinde, öfkeli bir gülme biçiminde donmuş gibi. Fakat bu olaydan iki gece sonra cezaevinden kaçmış, bir daha da görülmemişti. Daha 21'inde bile değildi. Onu anasının karnına düşürdükten sonra bırakıp kaçan babasından, şimdi de eyalet cezaevinde adam öldürme suçundan yatan babasından, kalma bir şey vardı içinde. Bir tohum. Yalnız kaba güç değil, tehlike, kötülük taşıyan bir tohum. Benim de bulmam gereken, kurtarmam gereken bu adam diye düşündü Stevens. Yaşlı, zenci kadının içgüdüsünden şüphe etmek bir an olsun usundan geçmezdi çünkü. Kadın, çocuğun nerede olduğunu, başına neler geldiğini bilmiş olsaydı, Gavin gene de şaşmayacaktı. Ancak sonraları, çocuğun nerede bulunduğunu, başına gelenleri, kendisinin böylesine tez öğrenmiş olmasına şaşmak aklına geldi. İlk düşündüğü şey, yaşlı, zenci kadının kocasının, Çiftliğinde yıllarca ortakçılık ettiği Caradors Edmunds'a telefon etmek oldu. Fakat kadına bakılırsa Edmunds zaten herhangi bir yardımda bulunmaya yanaşmamıştı. O zaman sıcak rüzgar ak yerisine dolup onu üfürürken kımıldamadan taş gibi oturdu. Şimdi anlıyordu yaşlı zincinin ne demek istemiş olduğunu. Çocuğun Jefferson'a gelişinde gerçekte en büyük payın Edmunds'da olduğunu ansıyordu şimdi. Çocuğu çiftliğinkilerine hırsızlık niyetiyle girerken yakalamış, onu çiftlikten kovup dönmesini yasak etmişti. Hem şerifi polisi çağırmadıydı diye düşündü. Başka bir şey vardı aklında. Daha geniş bir düzen, daha çabuk olacak bir şey. Kalktı, eski, yıpranmış, gene de biçimli panama şapkasını aldığı, merdivenlerden indi, öğle başlangıcının sıcak durgunluğunda bomboş duran alandan geçip ilçe gazetesinin yönetim yerine girdi. Gazetenin sahibi içerideydi. Stevens'dan daha yaşlı ama saçı daha az ağarmış, boynunda ipsi bir siyah boyunbağı, sırtında eski moda bir gömleği olan korkunç kertede şişman bir adamdı bu. Molly Beauchamp adlı yaşlı bir zinci kadın, dedi Stevens. Kocasıyla birlikte Edmonds çiftliğinde yaşarlar. Torunu söz konusu. Hatırlarsın, Butch Beauchamp, hani 5-6 yıl önce, kentte bir yıl kadar kaldı, ''Vaktinin çoğunu cezaevinde geçirdiydi de sonunda bir gece Ransbel'in mağazasını soymaya kalkarken yakalandıydı. Şimdi başı daha da büyük bir belaya girmiştir. Kadının içine doğmuş. Eminim doğrudur. O kadının da temsilcisi olduğun büyük kalabalığın da iyiliği için bu kez başıma gelenlerin çok kötü, hatta başına gelecek son dert olmasını dilerim.'' ''Doğru.'' dedi gazeteci. ''Yerinden kalkması bile gerekmedi.'' Basın birliğinin incecik kağıtlarından birini çivisinden alıp Stevens'a uzattı. Illinois'un Joliet kentinden gönderilmişti. O günün tarihi vardı üzerinde. Mississippi'li bir zenci, Chicago'da bir polis memurunu öldürmek suçundan idam edilmesinin arifesinde, künye sorgusunu tam olarak cevaplandırmış, öbür adını da açıklamıştır. Samuel Wersham Bouchamp 5 dakika sonra Stevens, Öyle vaktinin sıcak durgunluğunun daha da yaklaşmış olduğu boş alandan geçti gene. Öğle yemeğini yemek üzere pansiyona gitmekte olduğunu sanmıştı. Neden sonra oraya gitmediğinin farkına vardı. Hem yazıhanenin kapısını da kilitlemedim diye düşündü. Peki ama kadın nasıl etmiş de 17 millik yoldan kente gelebilmişti ki? Yayan bile gelmiş olabilirdi. Yüksek sesle ''Demek'' dedi. ''Dilediğimi söylediğim şeyi gerçekten dilememişim anlaşılan.'' Merdivenlerden çıktı yine. Dışarının şimdi rüzgarı da kesilmiş sarı sıcağından kurtularak yazıhanesine girdi. Durakladı. Sonra, ''Günaydın Bayan Worsham.'' dedi. O da oldukça yaşlıydı. İncecikti, dimdikti, otuz yıl önceden kalma solmuş, paslı kara şapkası altında ak saçları bir eski zaman modasına uyularak derlenip toplanıp kaldırılmış, başın üzerinde tutturulmuştu. Şemsiyesi eprimiş, kara rengi yeşil sanılacak ölçüde solmuştu. Onu da tanırdı, kendini bildi bileli. Babasından kalmış, her gün bir parça daha çürüyen evde yalnız başına yaşar, çini boyama dersleri verir, babasının kölelerinden birinin soyundan gelen hem Borsham'la karısının da yardımıyla pazarda sattıkları tavukları besler, sebzeler yetiştirirdi. ''Mollie'nin işi için geldim.'' dedi kadın. ''Mollie Bochamp, bana sizin bir şeyler yapabileceğinizi...'' Paslı şemsiyesi dizine dayalı, yaşlı zenci kadının da oturmuş olduğu sert sandalyede dimdik oturan kadının kendisine dikilmiş gözleri karşısında konuştu Stevens. Kadının kucağında, kavuşturduğu ellerinin altında eski moda, boncuklu, handi ise bavul denebilecek kadar büyük bir el çantası duruyordu. ''Bu gece idam edilecek.'' ''Bir şeyler yapılamaz mı?'' ''Molly ile Hemp'in anası, babası, dedemin adamlarındandılar.'' Molly ile ben aynı ayda doğduk. Kardeş gibi büyüdük yan yana. Stevens, telefon ettim dedi. Coyette'deki cezaevi müdürüyle görüştüm. Chicago'daki bölge savcısıyla da konuştum. İyi bir avukatı varmış. Adilce yargılanmış falan. Parası varmış. Kendi gibilerin para kazanmak için tuttuğu bir işteymiş. Sayı dedikleri bir iş. Kadın dimdik, hareketsiz ona bakıyordu. Bir katil o. Bayan Barış'ım, polis memurunu arkadan vurmuş. Kötü bir babanın oğlu. Suçunu kabul etmiş, itiraf etmiş sonra. Biliyorum, dedi kadın. O zaman Stevens, kadının ona bakmadığını, hiç değilse gözlerinin onu görmediğini fark etti. Müthiş bir şey bu. Cinayet de müthiş bir şeydir, dedi Stevens. Böyle olduğu daha iyi. Şimdi kadın yeniden bakıyordu ona. Ben onu düşünmüyordum ki. Molly'i düşünüyordum ben. Bunu bilmemesi gerek.'' Stevens, ''Evet.'' diye cevap verdi. Gazetede Bay Wilmot'la konuştum zaten. Hiçbir şey yayınlamamayı kabul etti. Memphis gazetesine de telefon edeceğim ama orası için geç kaldığımızı sanıyorum. Kadını öğleden sonra evine dönmeye bir kandırabilirsek o zaman Memphis gazetesi gelmeden gitmiş olur. Orada da görebileceği tek beyaz Bay Edmonds'tur. Ona da telefon edelim. Öteki zenciler bunu duyacak olsalar da eminim bir şeycikler söylemezler kadına. Ondan sonra da belki iki üç aya kadar oraya gider, çocuğun öldüğünü anlatırım. Kuzeyde bir yerde gömülmüş olduğunu söylerim. Kadın ona bu kez öylesine bakıyordu ki durdu, sustu. O sert sandalyenin üzerinde dimdik oturmuş, susturuncaya değin bakmıştı ona. ''Onu buraya, yanına almak isteyecek.'' dedi. ''Onu mu?'' dedi Stevens. Yani cesedi mi? Kadın bakıyordu. Yüzünün anlatımı kırılmış yahut söylenenleri doğru bulmuyormuş gibi değildi. Yalnız bu anlatımda çok eski, zamanın dışında kalmış, kanla üzünce duyulan kadınca bir yakınlık görülebiliyordu. Stevens düşündü. Bu sıcakta kente yayan geldi. Meğer ki hem yumurtaları sebzeyi pazara götürdüğü arabayla onu getirmiş ola. Büyük kızının biricik oğlu o. Ölüp gitmiş ilk yavrusunun oğlu. ''Buraya dönmeli o.'' Stevens aynı durgunlukla ''Buraya dönmeli o.'' dedi. ''Hemen harekete geçeceğim. Şimdi telefon ederim. İyi bir insansınız.'' İlk olarak kıpırdadı, devindi, ellerinin çantayı kendine doğru çekişini, onun sıkı sıkı tutuşunu seyretti Stevens. ''Masrafını ben karşılayacağım. Ne kadar tutar acaba? Bir fikir verebilir misiniz bana?'' Stevens Kadının yüzüne yüzüne baktı. Gözünü kırpmadan çabucak kolaycacık kıvırdı yalanını. On, on iki dolar yeter. Tabuda onlar sağlar. Bir buraya getirilmesi kalır. Bir kuru tabut mu yalnız? Kadın gene karşısındaki bir çocukmuşçasına ne diyeceğini merak eder gibi ama ilgi duymaksızın bakıyordu ona. Torunu, Bay Stevens. Onu yetiştirmek üzere yanına aldığında... ''Babamın adını verdi ona. Samuel Worsham. Kuru bir tabut olmaz, Bay Stevens. Aylık taksitlerle bir şeyler yapılabilir sanırım.'' ''Bir kuru tabut olmaz.'' dedi Stevens. ''Buraya dönmeli o.'' dediği zamanki gibi bir sesle söyledi bunu. ''Bay Edmonds eminim yardım etmek isteyecektir. Hem yaşlılık bu şampun bankada parası var sanıyorum. Bana da müsaade ederseniz.'' Buna gerek kalmayacak dedi kadın. Stevens çantasını açışına baktı. Masasının üzerine yıpranmış kağıt dolarlar, çeyreklere, beşliklere, kuruşlara varasıya maden paralar sayarak 25 dolar bırakışını seyretti. Bunlar ilk elde yapılacak masrafları karşılar. Onu anlatırım ben. Hiç umut kalmadığından emin misiniz? Eminim. bu gece ölecek. O halde ''Ölmüş olduğunu anlatırım ona bugün, öğleden sonra.'' ''İsterseniz ben söyleyeyim, ben söyleyeceğim.'' dedi kadın. ''Size gelip onu görmemi, onunla konuşmamı ister misiniz?'' ''Zahmet olmazsa.'' Sonra dimdik kalkıp gitti. Ayak tıkırtıları hafif, gevrek, canlı denebilecek gibi geldi. Merdivenlerden sonra söndü gitti. Stevens, Illinois cezaevi müdürüne, sonra da Joliet'te bir cenaze levazmatçısına telefon etti. Daha sonra sıcak, boş alandan bir daha geçti. Gazetede müdürün yemekten dönmesini bekleyişi az sürdü. ''Onu buraya getiriyoruz.'' dedi. ''Bayan Worsham, sen, ben, daha birkaç kişi. Biraz pahalıya. ''Dur hele.'' dedi gazeteci. ''Ötekiler kim?'' ''Bilmiyorum daha. İki yüz dolara falan patlayacak.'' Telefonları hesaba katmıyorum, onlar benden. Kara Edmunds'a ilk rastlayışımda ondan bir şeyler koparırım. Ne koparacağımı bilmem ama bir şeyler alacağım mutlaka. Alanın çevresindekilerden de bir eli dolar çıkar. Gerisi da aramızda görülecek. Kadın çünkü bana 25 dolar bırakmakta bekindi. Kadını yeteceğine inandırmaya çalıştığım paranın iki katı bu. Ama onca verebileceğinin dört katı. Biliyorum. Dur, dedi gazeteci. Dur hele. Öbür gün dört numaralı gelecek. Onu karşılayacağız. Bayan Worsham, oğlanın ninesi, yaşlı, zenci kadın benim arabada olacaklar. Seninle ben de senin arabaya bineceğiz. Bayan Worsham ninesi onu doğduğu yere götürecekler. Daha doğrusu yaşlı kadının onu yetiştirmiş, büyütmüş olduğu yere. Daha doğrusu yetiştirmeye çalışmış olduğu yere. Cenaze arabasının oralara gitmesi bir on beş dolar kadar tutar. Çiçekleri de hesaba katmalı. Gazeteci, çiçek mi? diye bağırdı. Çiçek ya, dedi Stevens. Hepsine yuvarlak hesap 225 dolar diyelim. Çoğunu da seninle ben paylaşacağız herhalde. Anlaştık mı? Gazeteci, hayır anlaşmadık, dedi. Ama başka çare de kalmadı gibi. Tanrı bilir başka çarem olsaydı da, bu işin yeniliği yapılmasına değer. Ömrümde ilk kez ''Basmayacağıma önceden söz verdiğim bir haber için para vermiş oluyorum.'' Stevens, ''Basmayacağına önceden söz verdiğim bir haber.'' diye söylendi. O sıcak, üsteli kesintide kesilmiş öyle sonrasının geri kalan saatlerinde, belediyeden gelen görevliler, ilçenin 15-20 milötelerinden gelen suh yargıçlarıyla icra görevlileri boş duran yazıhanenin merdivenlerinden çıkarak onu ararlar, biraz yorgunluk çıkardıktan sonra gene gidip gene dönerler, Oturup kızgın kızgın beklerlerken Stevens çevresinde dükkandan dükkana, yazıhaneden yazıhaneye, tüccardı, katipti, patrondu, memurdu, doktor, dişçi, avukat ya da berberdi demeden çıkıp giriyor, hazırladığı sözleri çabuk çabuk söylüyordu. ''Ölü bir zenciyi buraya memleketine getirmek için, bayan borçum için yapıyoruz bunu. Makbus falan istemeyin. Bana bir dolar verin yeter. Olmazsa yarım dolar. İş değilse bir çeyrek verin.'' O gece yemekten sonra esintisiz, yıldız dolu karanlığın içinde, Bayan Worsham'ın kentin kıyısında duran evine yayan gitti. Boyası dökülmüş ön kapıyı çaldı. Onu Hem Worsham içeri aldı. Yaşlıydı. Kendinin de karısının da Bayan Worsham'ın da başlıca besini olan sebzeden karnı şişmişti. Yaşlı gözleri bulanıktı. Romalı bir generalin başına andıran başıyla yüzünü, opak saçı, kılı çevreliyordu. ''Sizi bekliyor.'' dedi. Lütfen odaya çıkmanızı söyledi. Molly teyze orada mı? dedi Stevens. Warshin hep oradayız dedi. Stevens, lambalarla aydınlatılan holden geçti. Evin her yanının hala gaz lambalarıyla aydınlatıldığını, akarsuyu bulunmadığını biliyordu. Zencinin önü sıra giderek duvarın kağıdı solmuş olan temiz boyasız merdivenlerden çıktı, sonra da zencinin arkasına geçerek holden yürüdü. Evde kalmış kızların yanılımlayacak kokusunun hafif hafif yayıldığı, konuklara özgü, temiz yatak odasına girdi. Worsham'ın dediği gibi hep zoradaydı. Görkemli, açık renkli bir kadın olan Worsham'ın karısı, başında parlak renkli bir başörtüsü kapıya dayanıyordu. Bayan Worsham gene sert, dümdüz aralıklı bir sandalyede dimdik duruyor, yaşlı zenci kadın, içinde bu gece bile bir avuç közün için için yandığı ocağın yanındaki salıncaklı tek koltukta oturuyordu. Elinde sapı kamıştan yapılı bir kil pipo tutuyordu kadın. İçmiyordu ama piponun lekeli lülesi sönük, beyaz bir külle doluydu. Stevens ona gerçekten ilk kez baktığında, ''Tanrım, 10 yaşında bir çocuktan bile daha çelimsiz.'' diye düşündü. O da oturdu sonra. Öyle ki dördü, kendi Bayan Worsham, yaşlı zincir kadınla kardeşi, insanların birbirine bağlılığının, Birbiriyle dayanışmasının o pek eski simgesinin közlenip dağılmakta olduğu tuğla döşeli ocağın çevresinde bir daire oluşturuyorlardı. ''Öbür gün gelecek Moli teyze.'' dedi. Yaşlı zenci kadın ona bakmadı bile. Hiç bakmamıştı yüzüne. ''Öldü o.'' dedi. ''Firabun'un eline geçti.'' ''Öyle tanrım.'' dedi Borsham. ''Firabun'un eline geçti.'' Yaşlı zenci kadın... Bünyamin'imi sattılar, dedi. Mısır'da sattılar onu. Koltuğunda hafif hafif, ileri geri sallanmaya başladı. Öyle tanrım, dedi Worsham. Bayan Worsham, sus, dedi. Sus, Hemb. Bayan Edmunds'a telefon ettim, dedi Stevens. Oraya gittiğinizde her şeyi hazırlamış olacak. Rod Edmunds sattı onu. Yaşlı zinci kadın koltuğunda ileri geri sallanıyordu. Sattı bünyaminimi. Bayan Worsham, sus dedi. Sus Molly, sus artık. Hayır, dedi Stevens. Hayır, o satmadı Molly teyze. Bay Edmonds yapmadı bunu. Bay Edmonds yapmadı. Ama beni dinlemiyor ki, diye düşündü. Kadın ona bakmıyordu bile. Ona hiç bakmamıştı. Sattı Benjamin'i mi? Dedi. Mısırda sattı onu. Mısırda sattı onu. Dedi Worsum. Rod Edmonds Benjamin'i sattı. Firavuna sattı onu. Firavuna sattı onu. Şimdi o öldü artık. Stevens, gitsem daha iyi olacak. Dedi. Çarçabuk kalktı yerinden. Bayan Worsum da yerinden kalktı ama Stevens kadının önden yürümesini beklemedi. Sahanlıktan hızlı hızlı geçti. Kadının ardı sıra gelip gelmediğini bilmiyordu bile. Biraz sonra dışarıda olacağım, diye düşündü. O zaman hava olacak, yer olacak, soluk alabileceğim. O zaman kadını işitti arkasında. Yazhanenin merdivenlerinden indiği zaman işitmiş olduğu o hafif, gevrek, canlı ama acelesiz ayak tıkırtılarını, da ötesinde ötekilerin sesi. Sattılar bünyem inimi. Mısır'da sattılar onu. Öyle Tanrım. Merdivenlerden koşarcasına indi. Az kalmıştı artık, kokusunu koklayabiliyordu soluyan, yalın karanlığın. Onu duyabiliyordu. Şimdi durup bekleyebilir, inceliğin gereğini yerine getirebilirdi. Kapıya vardığında arkasına dönüp Bayan Worsham'ı ardı sıra kapıya doğru seyirtirken seyredebilirdi. Seyredebilirdi eski zaman lambalarının ışığında yaklaşan beyaz, dimdik, Alımlı eski zaman başını. Şimdi hempin karısının olması gereken üçüncü sesi işitebiliyordu. Kardeşlerin değişiğiyle, karşı değişinin altında güftesiz akıp giden gerçek, sallantısız soprano sesini. Mısır'da sattılar onu. Şimdi o öldü artık. Öyle Tanrım. Mısır'da sattılar onu. Mısır'da sattılar onu. Şimdi o öldü artık. Firavuna sattılar onu. Şimdi o öldü artık. Özür dilerim, dedi Stevens. Bağışlayın beni. Bilmeliydim. Gelmemeliydim. Zararı yok, dedi Bayan Worsham. Bizim yasımız bu. İki gün sonra, ışıklı sıcak bir günde, güneye inen tren gara girdiği zaman, cenaze arabasıyla iki otomobil bekliyordu. 15 kadar araba bekliyordu orada. Ama yalnız tren gelip durduğunda Stevens'la gazeteci, zenci olsun beyaz olsun oraya biriken kalabalığın farkına vardılar. Sonra, işsiz güçsüz beyazların, delikanlıların, küçük çocukların, kadınla erkekli elli kadar zencinin sessizce seyreden kalabalığı önünde, Zenci cenaze levazı maççısının adamları kurşunili gümüşlü tabudu trenden indirdiler. Cenaze arabasına götürdüler. İnsanın kaçınılmaz son ereğinin çelenklerini, çiçekli simgelerini işlek, alışık ellerle yakalayıp dışarı aldılar. Tabutu içeri kaydırdılar. Arkasından çiçekleri attılar, kapıları hızla kapadılar. Sonra da Bayan Varshan'la yaşlı zenci kadın, Stevens'ın tuttuğu şoförün süreceği, Stevenson arabasına bindiler. Stevens'la gazeteci de gazetecinin arabasına yerleştiler. İstasyondan tepeye doğru uzun yokuşu tırmanmaya başlayan cenaze arabasının arkasından gittiler. Cenaze arabası tepeye varıncaya değin vınltılı bir düşük vitesle hızlı hızlı gitti. Tepeye vardıktan sonra gene oldukça hızlı ama yumuşak, akıcı, neredeyse bir papaz mırıltısı denecek bir ses çıkararak ilerledi. Sonunda alana gelince yavaşladı, alandan geçti konfedere anıtını, adalet sarayını dönendi. O ara tüccarlar, memurlar, berberler, iş adamları, Stevens'a dolarları, yarım dolarları, çeyrek dolarları vermiş olanlarla vermemişlerin kalabalığı kapılarının önünden, üst kat pencerelerinden olanları seyrediyordu. Cenaze arabasının bundan sonra saptığı sokak, kentin kıyısına vardığında, onları 17 mil ötedeki yere ulaştıracak olan yol haline dönüşecekti. Gene hızlanıyor, Dört kişiyi taşıyan iki otomobil hala ardından geliyordu. Başı yukarıda dimdik duran beyaz kadın, yaşlı zenci kadın, adalet, hak, doğruluk serüvenlerine atılmaya hazır olan adam, Heidelberg felsefe doktoru, dördü de zenci katilin, öldürülmüş kurdun cenazesinin bütünleyici parçaları. Kentin kıyısına vardıkları zaman cenaze arabası bayağı hızlanmıştı. Üzerinde, Jefferson ilçe sınırı diye yazılı maden levhanın yanından uçarcasına geçtiler. Taş döşeli yol, başka bir uzun yokuşa doğru eğindi. Kumlu bir yol haline geldi. Stevens uzanıp kontak anahtarını çevirdi. Kayan araba, gazeteci plan yapmaya başlarken yavaşladı. Cenaze arabasıyla öteki otomobil kaçıyormuş gibi uzaklaşmıştı şimdi. Hafif, yağmur görmemiş yaz tozu, kaçan tekerleklerinin altından fışkırıyordu. Az sonra gözden gittiler. Gazeteci direksiyonu kaba bir hareketle kırdı, araba gıcırdadı, sürüklendi, sonunda burnu kentten yana dönmüş, durdu yolun üzerinde. Adam ayağı kavramada durdu bir ara. ''Orada, istasyonda bana bir aralık ne sordu kadın, biliyor musunuz?'' dedi. ''Stevens, bildiğimi sanmıyorum.'' dedi. ''Sordu, gazetene yazacak mısın bunu?'' diye. Ne? Böyle dedi işte. Sonra bir daha gazetene bunları yazacak mısın? dedi. Hepsini yazmanı isterim. Hepsini. Benim de sormak geldi içimden. Gerçekte nasıl öldüğünü biliyorsam onu da yazayım mı? diye. Tanrı bilir. Böyle söyleseydim de bizim bildiğimizi o da öğrenseydi gene de evet diye cevap verirdi. Ama bir şey söylemedim. Yalnız yazsam da okuyamazsın ki teyzeciğim dedim. O da ''Bayan Bell bana nereye bakmam gerektiğini söyler, ben de bakarım. Sen hepsini yaz eli, hepsini.'' dedi. ''Ya?'' Yeah, dedi Stevens. ''Evet.'' diye düşündü. Şimdi artık umursamıyor. Bu iş olacaktı nasıl olsa. Karşı durmak da elinden gelmezdi. Şimdi artık her şeyi sona erdikten, bittikten, bitirildikten sonra... Çocuğun nasıl öldüğü kadının umurunda değil. Onun geri gelmesini istiyordu, o kadar. Ama gelmenin yolu yordamı vardı.'' O tabutu, o çiçekleri, o cenaze arabasını istiyordu. Bir otomobile binmiş, arabanın arkasında kentin içinden geçmek istiyordu. Gel, dedi. Kente dönelim. İki gündür daireye uğramadım. Son